Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz asıl saadetin Medine dönemi. İnşallah Teala. Asıl saadet Peygamber'in yaşadığı döneme böyle deniyor. Yani Peygamberimizin 23 yıl dönemi hayatı. Peygamberimizin Hüseyin Hazretleri, Meki mükerremeden Medine münevereye gelince ilk işi Medine'de bir mescit yapmak olmuştu mescit mescit Müslümanları bir araya getiren bu iş için geçen hafta bu konu geçmişti herhangiyle arsa belirlendi, inşaata başlandı ve yedi ayda hem mescid tamamlandı hem de peygamber yapı o da tamamlandı. Medine-i Müslümanlar mescide kavuşunca artık Medine onlar için cenneti aşan bir duruma geldi. Hazreti Bilal Habeşi'ye Hançeteria ezan okuyordu, Medine'de. O dönemde Medine'de minare yoktu. En yakın olan binanın üzerine çıkıyordu, tarasdan ezan hazir okuyordu. Hasib Bilal sanki ezan okuma için yazılmış öyle bir sesi vardı. Ezan okuyunca artık dağlar, taşlar inin yakı yaparlardı. Bu tabi o gün için çok anlamlı idi. Mekke'de baskı vardı. Zulüm vardı. işkence vardı Mekke'ye mükerrmede. Ama şimdi Hasri Bilal açıkça Allah-u diyor artık. Bence. Elhamdülillah beş vakit namaz Peygamberimizin imametinde cemaatte kılmıyordu. Mikiye Mükereme'de namazı gizli kılıyorlardı. Bırakın cemaati meslekleri de. Her gün elhamdülillah beş vakit namaz cemaati kılıyordu Ve namazın sonra da Peygamberimizin mübarek tatlı sohbetini sahabeler doyasa dinliyorlardı. O dönemde asrın saadet dini. asrın saadet. Asıl bir dönem anlamaya geliyor burada. Saadet en mutlu bir dönem. Yani dünya yeryüzü öyle bir zaman görmemiş ve görmeyecek. Öyle mutlu bir dönem. Peygamberimizin suhabetleri meclitte. E, sahabeler her bakımlarda yetişiyor sahabeler. İmanda, inançta, ilimde yetişiyorlar. ve bu şekilde Müslümanlar Mekke Mükerreme'de ancak bir gezi cemaat halindeyken iken artık Müslümandır bir devlete dönüşmüştü. İslam devleti ilk olarak yeryüzünde kurulmuş oldu Medine-Münevvere'de. Yalnız devletin kurulması başka O'nun yaşatılması başka mesele mi? O'nunki Medine-i Münevvere, bugün bizim küçük içimiz gibi şu anda. Evet, devlet kurulmuştu elhamdülillah. E, Peygamberimiz onun duaları başkanıydı. Ve Kuran-ı Kerim orada uygulanıyordu. Allah'ın kanunları, ilahi kanunlar uygulanıyordu orada. Kadını, erkeği, genci, yaş hastası herkes elhamdülillah mutluydular. Yalnız bu devletin yaşaması meselesi var şimdi. O günkü ortama baktığımızda, bu İslam devletinin en büyük düşmanı kim derdi? Önce Mekke müşrikleri idi. Çünkü Medine göre Mekkelilerin Şam yolu üzerinde idi. Mekkelerinde tek gelirleri ticaretti. Ayrıca Mekke'de bulunan müşriklerin ile başlarında İslam düşmanlığı artık onlarda fikre sabit olmuştu. Tek amaçları Peygamberimizi Müslüm yok etmek. Ayrıca Yine o günkü dönemde Medine civarında da Arap kabilleri vardı, büyük kabiller vardı. Onlardan da her biri henüz daha müşrik kabilelerdi. O günkü dönemde, o ortamda hırsızlık, çabuculuk, çarpma gasp olayları normal doğaldı o zamanlar. Medine'ye baskın yaparlardı. Ee, çocukları kaçırırlardı. Hayvanları kaçırırlardı. Malları çalarlardı. Etraftan da bu şekilde Medine'ye baskına yapılırdı. Bir de bunun ötesinde hemen Medine'nin yakınında üç tane de Yahudi kabilesi bulunuyordu. Üç Yahudi kabilesi. Roma devleti kulise saldırınca Roma ordusundan kaçabilenler, bir kısmı haybe yerleşmişler, bir kısmı da Medine'ye gelmişlerdi. O dönemde Medine civarında da üç tane Yahudi kabilesi vardı. Tabi Yahudi demek, ülkü demektir. Peygamberimizin geleceğini bildikleri halde ama Yahudi'den gelmediği için kıskanlar bunu ...ve bu yâdiler İslam'a karşı düşman oldular. Bu ortamda ne gerekiyor bu ortamda? Güçlü olmak gerekiyor Müslüman devletinin. Kuvvetli olması gerekiyor. Caydırıcı olması gerekiyordu diğer insanlar. Bunun için ne yapmak gerekiyordu? Önce sayısal çoğunluk lazımdı. O dönemdeki savaşlar... ...kılıç olduğu için... Orada el insan sayısı önemliydi. allah Teala Mevlamız hicreti farz kıldı o zaman işte Müslümanlara. Mekke-i veya başka kabilelerde Müslüman olan ne kadar kişi varsa onların her birine medine hicret, göç, farz kılındı onlara. Bu şekilde elhamdülillah Mekke-i Mükerreme'den ve başka kabilelerden Medine'ye doğru hicret göç devam ediyordu. Gelenler orada ne iş yapıyorlardı şimdi? O da var tabi. O sorun da var şimdi. Mekke-i Mükerreme'de Kabe olduğu için orada sene bir de olsa bir panayı kurulurdu. Orada ticaret vardı. Medine'de ise iş hayat yoktu Medine'de. Peygamberin şer'i her gelen muhacirden birini ensar denen Medine yerlisine onunla kardeş atması Kardeşlik kuruldu arada. Gelen muhacirin Medine'den birisiyle ama Peygamberimizi tarafından bu karışık oluyor. İlişkişine değildi. Oluyordu. Medine yerlisi olan ensar gelen muhacirle Allah için kardeşlik oluyordu, evine götürüyordu, onu barındırıyordu, hatta malını yarısını bölüp ona veriyordu. Böyle bir kardeşlik mi diyeyim öylede? döneminin dönemin son zamanlarında Müslüman sayısı epey çoğalmıştı. Mekke müşrikânın baskısı artı zirveye tırmaşa geçmişti. O zaman bazı sahabeler, geldi peygamberimiz Ali semavi Hazretlerine dediler ki, yarısıyla Allah. Bak. Müşrikler bize böyle böyle yapıyorlar. Onlara biz boyun eğmelim yarısıyla Allah. Biz de silahı sıralalım. Her nasıl olsun onlar savaş alınır der Peygamber şöyle henüz bana Rabbim'den savaşa izin verilmedi. O derece ki savurma, savaşı bile o zamanlar Müslümanlar çok tehlikeli. Yani Mekke müşkire saldırıyorlar, baskıya zulüm ediyorlar. Orada bunlar Müslümanlar için Savunma, savaşı bile izin verilmedi onlara o gün için. Neden? Ta ki insanlar önce tatlılıkla İslam'ı güzel öğrensinler. Allah'ın takdiri buydu. Sonra tabi Medine'ye gelince elhamdülillah, Müslümanlar sayısı çoğalmaya başlayınca, İslam devleti oluşunca, kökleşince, Rabbim izin verdi bunlara sabah için. İlk ayet şöyle geldi. Hac sürü ayet 39'da. İstediü billah merrahim. Üzüne bi izin verildi. Bu ilk gelen ayet-i kerimede Allah-u Teala Müslümanlara cihadı, savaşı faz kılmadı. Faz değildi. Neydi? Üzüne ruhsat İzin verildi. Kimlere ama lillesine, yukateriğine, kendelerle savaşılan yani düşman gelip de kimlere savaşıyorsa o saldırıya, uğrayanlara izin verildi. Biennehum zulimu. Onlar çünkü zulüm oradan mazmud oldular. Ve innallahu ala Nasr-ıhim Leka deyir. Mevlam buyurdu. allah Teala Müslümanlara izin verdi. Saldırıya uğrayınca savunma savaşı izin Allah'a da verdi. Mevlam buyuruyor. allah Teala bunlara yardım etmeye kadir-i mutlaktır. Sonra Mevlam yine buyurdu. Bakıra Yüzü Sananlı Muhteremler Allah artık savaş ediniz emri geldi ve katülün fi sibilillah ayet kerimisi geldi ve katülü kıtal yani dövüşe savaşa Allah izin verdi bu savaş nasıl olacak ama fi sibilillah Allah yolunda olacak ama Allah için olacak önceki kan davası ortaya dökülmeyecek. Önceki intikam kim davası ortaya çıkmayacak. Sırı Allah'ın işine olacak. Yani Allah'ın dinini hakim kılmak için olacak. Elin yukarı kimse Savaşanlara. Fakat Mevlam şiraf buyurdu. Vela du. Ama sakın savaşta Aşırı gitmeyin. Mevlam buyurdu. Allah yolunda, Allah için, Allah'ın dinini güçlü için sizinle savaşan kafirlerle savaşınız. Ama ve du, sakın ama savaşta aşırı gitmeyiniz. Yani kadınları öldürmeyin, çocukları öldürmeyin, hastaları öldürmeyin, yaşları öldürmeyin gibi Allah bu tahtıra koydu ve de işkence yapma koşuluyla. Bu şekilde artık Müslümanlara Rabbim savaş izni verdi. Çünkü Peygamberimizin görevi Medineye yerleşip de e, devlet başka olup da rahatına bakma diye Peygamberimizin görevi. Hatta Mekke'ye mükeremede... ...Habistan'a göç eden Müslümanlar... dedi ki Peygamber Aleyhisselatü'ne... ...ya Allah ...sen de Habistan'a gel ya Resulallah. ...bak Mekke'ye mükeremede... ...bu kadar baskı var... ...işkence var... ...zulüm var... ...sana derler Peygamberimizle... ...buradan çok rahatsızsın... ...ne olur ya Allah Hâbistan'a beraber gidelim ya Resulallah. Hâbistan'a doğru çok güzel hayat, rahat olur dediler. İşte, havası filan güzel dediler. Peygamber şuna buyurdu. Ben bu dünyaya rahat etmeye gelmedim. Allah'ın dine tebliğe geldim buyrun. Der. Şimdi Medine-i Münevver'de bir devlet kuruldu. Haşa Allah'ın Resulü, Aleyhisselam Hazretleri bir derebe değil ki, bir kabil reis değil ki o. Rahatına baksın. Zevkine, sefahata çekilsin kenaraya. Onun görevine Allah'ın dinini bütün insanlara duyurmak. Bunun için önce ne yapıldı? Mekkelilerin ticaret kervanları engellenmeye çalışıldı ilk olarak şimdi, sabah isim verilince. Neden? Çünkü Mekkeliler kârlanan bir kısmıyla silah alıp Medine'ye saldırmak istiyorlardı. Ebu Süfyan Komutası'ndaki büyük bir müşrik kervanı Şam dönüşü Medine haberi geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onlara karşı çıktı. Kervan kaçıp gitmişti. Allah'ın takdiri bu idi. Medine savaş olacak orada. Ki en fazla bu konu çok oraya geçiyor orada. Tabi çok kısa öteyeceğim onları. Bunun üzerine Mekke'den gelen ilk ordu, müşrik ordusu. Ebu Cehil başkomutanları. Bin kişilik ordu. O günkü savaş koşullarına göre de silahlı bol orduymuş. Yani çoğunluğu zırhlı, kılıçları çok, okları fazla, kalkanları var. İşte hemen hepsi bunların binekli ve bir de Müslümanların sayısından 3 katı fazlalar sayısı olarak da. Birlik işte elhamdülillah Bedir'de Allah ve Müslümanlar orada zaferi verdi muhtemelen Bedir'de. İlk savaş oldu. Bunun için sahabelerden hangileri Bedir'e katılmışlarsa onların dereceleri çok üstün oldu. Bedir gazileri, Bedir şehitleri. 14 da şehit verdik. Bedir şehitleri. Aşağı yukarı 300 küsur bu. Bedir'e katılan gaziler. Bu Bedir gazileri sahabe içerisinde çok örnek üstün insanlar da bunlar. Peki sonuç ne oldu o da sonuç tabii kısa getirmesi gerekiyor. Ebu Ceyl başta olmak üzere Mekke müşriklerinin en azıllarından çoğu hep orada öldürüldü 70 tanesi öldürüldü orada. Ebu Ciyel de orada öldürüldü. 70 de işi alındı ve kalanları da. Artık kaşan kurtuldu, perişan, yayan olarak Bozma'ya uğradılar. Vardılar. İslam'da ilk bir devlet savaşı yapıldı Bedir'de, elhamdülillah bu savaşta Müslümanların kesin zafireyle sonuçlandı. Peygamber'in katıldığı bu savaş muhteremler. Peygamber zamanında As-Saadet'te o dönemde olan savaşların sayısı çok. 50 60 falan buluyor aşağı yukarı. Peygamberliğe maddeleri bunlardan peygamber. 27 sene Peygamber kalır. 27'ye peygamber katıldı, peygamberdir. Yani 10 senelik Medine döneminde düşünün ki 27 yıl savaşlar Resulullah katılıyor. Ne demek savaş? Savaş bir silahla savaş değil ki uçaklar falan. Önce Savaşçının hazırlık dönemi başlıyor. Medine meneverde hazırlık yola çıkılıyor. E, uzaklara gidildi zaman oldu. Ve keyli tayfayla tabuak edildi. E, günlerce, aylarca yol yüründü. Tabii yollarda o kızgın çöl doğasında susuzluk, açlık, kıtlık, terleme, güneş çarpması ve bir bu arada bile su olduğu için çöllerde bir duş alma imkanı olmaması. Yani Peygamber yaşadığı koşula bakın muhtemelen. Yani. yani buna kopak kalmıyor. Biz de biraz daha gördük mü hele şu günlerde of başlıyorum. başlıyorum. Biraz daha bir terli sıkıldık mı hemen bir duş veriyoruz, Üstünü değişiyoruz. Allah'ın Resulü, iki can sebebi Hatim-i Enbi Hazretleri vardır. Medine'deki 10 yıllık dönemin çoğu hep böyle çöllerde geçti. İslam'ı tebliğ için gitmeye mecburdu Allah emri bu şekilde ona. Neden? Çünkü etrafa bulunan kabile reisleri çıkarları yerinden kopmasın diye ne yapıyorlar? pusu rejimine sarılıyorlar. Mekki hakim olan güçler, diğer kabile reisleri bu reislikleri gitmesin diye, çıkarları bozulma sarsılmasın diye bu pusu rejimine sıkı sıkı sarılıyorlar. Halka İslam'ı bildirmiyorlar. Bu yüzden ne gerekiyor? Tabii bu engellerin kaldırılması gerekiyor. Bu da ilk olmayınca savaş olmaya mecbur kalınıyor. Medine civarında üç tane Yahudi kabilesi var demiştik. Yahudi milleti önce katı ırkçı muhterem. Çünkü Yahudi inancına göre allah Teala yadır insanları yaratmış. Diğer insanlar onların yararına yaratılmış. Bunun için Yahudiler Yahudi olmayan bir kişiye dinine kabul etmezler. Bunun için Yahudiler böyle az kalıyor. Sayısı olarak az kalıyor bunlar. Halbuki Bugün Yahudu'nun elinde, Siyonuz'un elinde, öyle imkanlar var ki evlerinde, dünyaya yeni oynatırlar, Yahudu'nun için. Ama istemiyorlar. Irçimle bunlar. Bir de Yahudu'nun bir şey nedir? Yahudu olmayana verdiği sözü tutmamak. İnançlara göre. Bir yağdı, yağdı olmayan bir kişiyle sözü yazılı, Anlaşma yapsın. Eğer bunda bir ihanete bulunmazsa bu günah görüyorlar. Hatta bir gün Medine Münevverinin dışında Hazım bin Ömer, Hazım Ömer oldu. Bir Yahdül ile karşılaşıyorlar. Daha önce tabi tanışıyorlarmışlar. Beraber yola gidiyorlar. Hazreti Abdullah bin Ömer Yahdül'in dinini iyi bildiği için bu Yahudi bana bir zarar vermesin diye çok tekus uyanık hala duruyor. Hep dikkat ediyor. Hep yol gidiyorlar. ayrıma zamanı gelince diyor ki Yahudi'ye, arkadaş diyor, sen diyor benim için bugün günaha girdin. Yahudi neden soruyor, niye Abdullah? bak şuradan buraya kadar yolculuk yaptık, konuştuk, arkadaşlık yaptık. Sinem bu arada bana mutlaka bir zarar vermen gerekir dinine göre. Yahut olmamışım ben diyor. Ama sen bana bir zarar veremedin. Sen şu an dinine göre günahkar oldun diyor. Benim yüzümden. Yahut'u gülüyor. Hayır Abdullah diyor. Ben diye yapacağım. Yaptım sana diyor. Ben günaha girmedim. Ne yaptın söyle? söyleme. Tutuyor bilenden kuruyu bileğini. Sömzi bırakmam. Baktım diyor. Çok uyanırsın diyor. Şunu yapabildim diyor arası arkadan geldim, senin gölgüne hakarete bassın diyor. Hani bunu yapabildim ben diyor. Yani Yahudilerin doğası, mayası bu muhteremlerdir. Alışverişinde her ne olsun, her anlaşmasında eğer Yahudi olmayan kişiye bir zararı veremezse o günaha giriyor. Buradaki Yahudiler de, Medeniyet 3 kabile de Peygamber anlaşma, anlaştılar Peygamber Medeniyet gelince. Yahudiler Müslümanlara karışmayacaklar. Onlara bir zarar vermeyecekler, saldırmayacaklar. Dışarıdan eğer Medine'ye saldıranlar olsa onlara yardım, destek vermeyecekler. Anlaşma yapıldı peygamberimizle. Ama tabii Yahudinin mayası doğası bu. Anlaşmayı bozacak. Peygamberimizin maddeleri Bedir'den dönmüştü ki bir haber geldi. Beni Kanuka üç kabile vardı. Birinin ismi Beni Kanuka kabilesi Yahdi kabilesi. Bu Yahdi kabilesi daha ses savaşçıymış. Kalere daha çok mükemmelmiş, sağlam kaleleri falan da o çevrede kendine güvenen bir kabileymiş buna savaş açısından. Bir Müslüman kadın Tabii sahabeye kadın. Beni kallik yahudilerin de işleri ticareti, kuyumculuk yaparlarmış onlarda. da. Bir Müslüman kadın bir yahudi kuyumculuk gidiyor. Bir yüzük yaptırmaya. Diyor ki kuyumcu otur diyor. Hazırlayayım diyor. Kadın oturup yeterken başka bir yahudi bu kadının Müslüman ben buna bir zarar vereyim diye bak aklında sıhhabı işecek yani dine göre. Kadın otururken kadını uzun giydiği çarşı gömleği neyse o gün kadının giydiği akletini kaldırıyor. Yukarıya bir kene bunu tutturuyor yukarıya. Döndürüyor. O günün çoğu çoğunda kilot olmazdı muhtemelidir. Kıttık olduğu için ancak dış bir şey giyerlerdi. Tabii kadının fakire varmamış. Kadının yüzünü alıyor. Dışarı çıkınca e, kadının arkası açılmış olduğu gibi. Yavdiler başladı gülüşmeye. Kadın bakıyor, fark ediyor kadıncağız. Oradan geçmekte olan bir Müslüman da yani sahabede bunu görünce hemen kılıcına saldırıyor. O kişi öldürmek istiyor. Hatta diğer yavdiler bunu öldürüyorlar. Müslüman sahibi öldürüyorlar. Bununla ne olmuş oldu şimdi? Anlaşmayı yavdiler tek taraflı bozmuş oldular. Müslümanlar saldırmayacaklardı anlaşmaya göre. Eğer aralarında bir uyuşmazlık olursa Peygamber hakem olacaktı anlaşmaya göre. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri haber aldı. Bini Karnika çarşına geldi. toplay yavruları. Bak anlaşma anlaşmayı bozmuşsunuz. böyle yapmışsınız. Onlar Peygamber meydan okudular bu sefer. Dediler ki sen dediler Belir'de Mekkelileri yendin ama onlar savaşçı bilmeyen bir toplum onlar. geceler savaşçıyız dediler böyle. Sakın bir de çatma işin kötü olur dediler. Bu yüzden Peygamber sonrasında Tevbatik yolu gelmeye bunlar. Esra haber verdi. İslam ordusu tekrar toplandı. Onlar gelmeye başladı. Bunlar bu korku Kaleye sığındılar. Kale çember alındı, kültme alındı. Son da bunlarda esir oldular, teslim oldular, teslim oldular ve Medine'den gitmek üzere. Bu kabile bu şey Medine'den temizlenmiş oldu. Onlar iki kabile kaldı Medine'de. Ertesi yıl, yani hicretin üçüncü yılında bu defa yine Mekke'ye mükerrmeden bir ordu Medine'ye gelmekte olduğu haberi geldi. Tabi Ebu Cehil denen kafir belirde öldürüldüğü için bir defa Ebu Süfyan Mekke'nin reisi olmuş. Üç bin kişilik bir kuvvetle güçle. Ama kenar tam güvener tam kendilerine. O güne göre daha silahları üstün, yani kılıçları daha büyük, daha keskin, kılıçları çok. Bu şekilde Mekke, Medine'ye geli haber geldi. Peygamber Hesem hemen topladı sahabelerini, onlarla haber bir görüşme yapıldı ve karar verildi duanı yanında savunma savaş yapmaya karar verildi İstanbul akası Udu' verdi İstanbul ordusu. burada U savaşı diye meşhur savaş oldu tabi hepsini saymayacağım da işte birkaç tane belli noktaları Aslında hep önemli peygamber bulundu yerer ama bazen saymacı tabi zaman müsait bu savaş Allah'ın hikmeti cel-i şanuhu, ...Müslümanların biraz aleyhinde oldu bu savaş şimdi. Neden azı cemaatimiz? Çünkü Medine-i bir grup türemişti... ...Münafıkın diye grup türemişti Medine-i Münevver'de. Münafık. Münafık. Münafık iki yüzlü... ...dıştan kendisini Müslüman kabul ediyor... ...ama içi Müslüman değil. Medine bulunan... ...İbni bir kişi... Isim Abdullah, isim güzel de... ...bu kişi... ...Peygamberimiz gelmeden Medine'ye... ...Medine'de ağırlığı olan... ...süzü geçen kişiymiş. Çok etkili konuşulmuş kendisi... ...kitabeti kuvvetiymiş... ...Medine'de ileri önde gelen bir kişiymiş. Peygamber Medine'ye gelince onun yıldızı söndü. Sıradan bir insan durumuna itildi. Bunu içine sindiremedi. Açıca İslam'a da karşı gelemedi. Gizden gizli İslam'a çalışmaya başladı. Ne yazık ki azı cemaatimiz her sapıklığın bir taraftarı da vardır. Böyle. Her dönemde var. O aslı saadette bile peygamberimizin bulunduğu Medine döneminde bile, peygamberin bulunduğu zamanda bile, ne yazık ki bazı kişiler ona aldandılar. yüzlerce kişi oldular münafıklar. Oldular. İşte, Bedir'de zafer kazanınca, bunlar korktu, sinmiş sinmişlerdi münafıklar. Ama da İslam aleyhine bir durum olunca, bunlar ortaya çıktı bunu. İslam aleyinde açıkça konuşmaya başladılar ve bunlar tabii kimlerden çıkmış oldu. Allah hepimizce şanlı요. Biz de Müslümanlar orada usta 70'ten şehit veren mübarekler. Hazır Hamza ki ve amcası, gerçek tam bir savaşıymışken tam gibi savaşıymışken işte vahşî denen bir Habeşli köle onu arkadan vurdu hançerleyerek atarak nesne vurdu. O da şehit olarak da 70 tane şehit verdik. Ama tabii düşman müşrikler tam zafer ele edemeden geri çekildiler ama. Allah'ını korku verdi lanef onlar, onlar korku verdi. Bu uğur savaşların böyle netice alması tabii peygamber için de çok zor oldu o dönemde. Medine'ye daha yeni gel Medine Mübarek'e daha yeni müslümanlar var orada. Bak bu peygamber neye yenildi gibi. Halbuki peygamber olsa Allah'ın kulucuğu şanıyor. Tabileme bilemiyor, bilemiyor bunu. Bu Ulu müslümanların aleyhine bu işin olması üzerine Medine bulunan ikinci Yahudi kabilesi, peyin Nadir kabilesi? daha kabı kabilesi bu. Bu defa bunlar da başkalarına başladılar şimdi İslam'a karşı. Bedirede biraz silmişlerdi zafer görünce, hep Ramazan'da takdiri bunlar Yani emin olun, şer görünen her olayın altında örtülü gizli olarak. Çok hayırda çıkıyor. Bak. Eğer Uğut'a da Müslümanlar kesin zafer edeselerdi münafıklara bilinmezdi Yahudilerin durumu bilinmezdi. Oradan onlar temizlenemezlerdi. Uğut'ta bu şekilde bir aleyhite sonuç çıkınca Yahudi kabri ikincisi Bin Nadir kabilesi artık peygamber karşı Açta bir konuşma başlattılar, Cephe alma başladılar. Hatta işlerinden bir grup peygamberin karşı suikast girişimine bulunuyor. Bir gün peygamber onların kabilesine gitmiş. öyle vaktinde oturun bir evin gölgesinde. Bunlar ne yapmak istiyor Kafa Taras üzerinden büyük bir taş kayayı peygamberin üzerine böyle yuvarlayıp peygamberi e öldürmek istiyorlar bunlar. Önce bunu tasarlamışlar, planlamışlar, peygamberi e daha edilmiş, özel edilmiş, peygamberin e 10 tane sahibi sahabe bulundu Peygamber e. Peygamberimiz o sahabeleriyle orada konuşurken evin gölgesinde buna tabi sevmiştiler. Bak diyorlar, peygamberim diyor, Allah Rüzdüyüm diyor. Ne kadar gafildir abi, kendi kendilerine bunlar. Haziran taşıyı böyle yavaş yavaş çeke çeke çeke çeke şey tam kere geliyorlar. Cebriste Han geldi. Ya Muhammed. Hemen buradan kalkın. Öteye gidin. Hemen peygamber kalktı. Esavlar kalktılar. Onlar artık tam yani sonuca ulaşacakları anda. Elleri kayada kaldı. Bakla derenin kalktı Peygamber hemen işte geldi. Toplu hesabını, hesabın durum bu şekilde. Cebrail sahabe verdi bana. Bu şekilde bunlar anlaşmayı bozdu şimdi bunlar da. Lan suyu kaşık kalkışlar anlaşmayı bozdular. Bunun üzerine yine elhamdülillah Müslümanlar yani İslam ordusu bu beni nedir kabilisi? Onlara kalıllar öyle kare çekilmişlerdi, onu çember aldılar, kuşatma altına aldılar. Aşağı yukarı alt übün dayanabilirler. Son bunlar da ancak develerine ülti kırımı alıp buna gitmeye karar verdiler. Peygamber kabul etti. Bunlar da bundan hayberesheme gittiler bunlarda. Şimdi dine de tek bir yadık abid kaldırdık. artık. Beni koruyacak kaldı. Hicret'in 5. yılı oldu muhteremler. Tabi atıyorum böyle bazı noktaları. Bu Hicret'in 5. yılında da önemli bir olay da Hendek Savaşı oldu. Hendek Savaşı oldu. Bu benim adım kabilesinin reisi. Bazı Yahudilerle beraber Mekke'ye gidiyorlar bunlar. Mekkemişi anlaşıyorlar. Diğeri kabile giz anlaşıyorlar. Hep beraber bunlar Medine'ye saldıralım diyorlar. Bütün gülü Medine'ye saldıralım diyorlar. Bir tek Müslüman sağ kalmasın diyorlar. Yani çoğunluğu çoğu kadın. Bir tek Müslüman hayatta kalmasın. Hepsi öldürülen bunların. Bu işi köpürün kazıyalım diyor bunlar. Karar veriyorlar. Bunun üzerine yine Ebu Süfyan başkanlığında bir defa 10.000 kişilik bir or müşrik ordusu geliyor Medine'de. O gün için 10.000 kişi muazzam, çok büyük bir ordu. Çoğu deve de geliyorlar. Tabi devenin hacmi geniş, yer kaplıyor. Yani 10.000 deve çöylere çıkmış. İşte atlar da var, gerek develer de var. Develer çoğu kesiliyor, yük taşıyor bazıları da. Medine'ye bu haber ulaştı. Büyük ordu Medine'ye doğru geliyor. Peygamberliğin maddeleri eğer bir konuda Allah'ın nesi yoksa hesabını toplar, beraber görüşürler, konuşurlardı ve çıkan sonucu uygulama koyardı peygamberler. Yine peygamın toplu hesabını hesabın durum bu şekilde. Biz ne gibi bir önlem aldım işte bunlara? Nasıl savaşa çıkalım bunlara karşı? Nasıl olunuz savaştaktığımız? Hadi Selmanu Farisi, Farisi, Farslı yer, yani İranlı aslında kendi kendisi, Atabeyresi kendisi kendisi. Sonra kalktı, Erhan geldi geldi, oldu oldurken Müslüman oldu. Ne diyeceğiz? Hadi Selmanu Farisi, Allah dedi. Bizim ülkemizi dedi. Düşman çok kalboluk olunca hendek katadık şehir etrafına hende arkasından savurma savaş yapardık arası yol edemedi. Tarif etti. Peygamberimiz bunu beğendi. Hoş güzel gördü. Sahabını hoş gördüler. Buna karar verildi. Medine'nin tabi dağlık yeri değil de hurmalık yeri değil açık bölgesi. Hendekle katılacak oraya. Düşman yola geliyor ama. Haber alındı. Derhal çalışmaya başlandı muhteremler. O Allah'ın Resulü de, Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri de, o da kazma hala taşlara vuruyor, toprak kaldırıyor, toprağı taşıyor, hep çalışıyorlar. Hendeklerin sırrını Peygamber'e çizdi, iki elini, kendi elini çizdi. Genişliğine çizdi, ve 40 lira on kişiye verildi. Kırk arışın on kişiye verildi. Taksim edildi. Herkes kendini kazıyorlar. Hadi Selma'nın Farisi'nde bulunduğu grup, on kişili grupta o bölgede tam iki çizgi arasında çok sert bir kaya çıktı. O kadar vuruyorlar. Kazma, kürek ne varsa o koşulları, balozları ama hiç kayayı çatılamıyorlar bunlar. Acil ilmekçi düşman geliyor çünkü. Hazisaman geliyor peygamberimize. Ya Allah. Tam çizginin ortasında bir kaya çıktı yarasıyor Allah. O çizginin yerini değiştirelim mi? Ya yani kayanın öd alalım mı? Ne yapalım ya Resulullah? Hüri peygamber dostları ben de geleyim buraya. Peygamber geldi. Tam ort etrafını koymuşlar kaya duruyor. Peygamberimiz kendi indi o tarda. Şimdi eline aldı peygamber kazmayı. Peygamberimiz "Bismillahirrahmanirrahim" dedi. O kayaya bir vurdu. Bir vuruşunda şimşek çakar gibi bir ışık çıktı. Hem kaya çatladı biraz. Hem de şimşek gibi bir ışık çıktı. Çok anlık verdi. Peygamberimiz Ali selam Yemen'e doğru döndü, baktı, Allah haber dedi. Hep sahabeler de Allah dediler. Peygamber tekrar Besmele-i Şerif ile kaya bir defa daha, daha vurdu. Kaya daha fazla çatladı, Yine bir ışık çıktı, şimşek gibi çaktı. Bu defa peygamber Şam'a doğru döndü. Suriye'ye doğru döndü. Peygamber baktı, yine Allah haber dedi. Hep sahabeler Allah haber dedi. Peygamber tekrar besme şerifiyle ile kaya bir defa daha vurdu. Yine bir ateş, şimşek çakar gibi ışık çıktı. Kaya tam parçalandı ama. Kaya tutuldu oldu kaya. Peygamber İran'ı doğru döndü. Medain İran'ın başı zamanlar. Ve o döndü. Allah haber dedi. Peygamber bir çıktı oradan. Soru sahabeler, Ya Allah, ilk vurduğu yere döndün. Tekbir getirdin. işte Şam'a döndüm. Böyle böyle. Acaba hikmetin ne bunun? Tabi peygamber bir şey baş yapmaz. Şişir birdim muhteremler. İlk kayayı vurdum. Şimşek çıktı. Allah Teala bana sana yeminler başı sana sananın beyaz köşlerini gösterdi buyurdu. O anda Zebrahüsler'in karşılarına dikildi. Dedi ki bana Ya Muhammed yakında burası senin olacak buyurdu. İkinci vuruşuyla bana Rabbim Şam'ın köşlerini gösterdi. Şam. Ondan Şam ileri bir dünya o güngü Bizans'a ait. Rabbim bana Şam'ın kızıl köşlerini gösterdi. Yerce karşıma dikildi. Ya yolla ümmetim buraya yakına girecek. Yani peygamberimiz giremeyecek hayattayken. Ümmetim yakına girecek. Üçüncü de Rabbim bana Medai'nin yani Başire'nin yaz köşlerini gösterdi. Yine aynı müjdeyi cevap bana verdi. Peygamber ise bu müjdeyi orada verince orada bulunan sahabeler başlar tebrik getirmeye. Allah-u abber, Allah-u Ekber Ama tabi münafık da var ya şimdi orada. Münafıkla başlar kenara konuşuyor münafıklar kendi aralarında. Ama sesi konuşuyorlar. Diğer sahabeler duysun derekten kendi konuşuyorlar. Haşa bak ne diyor münafıklar? Peygamberim diyor. Bize artın haber veriyor. E bugün bir Mekke müşrikler çıkıp da savaşmak korkuyor. Hendek arkasına sığırmaya kalkışıyor da kalkmış da yemini alacak. Hele Bizans'tan, Roma'dan Şam alacak. İran'dan Bahşen'e alacak. Artık burada saçma değiller. Bu Tabi diğer sahabeler imana koyuyorlar. Hayır. Resulullah benim diyor. O olacak o gün işi imkanlar hiç bunlara müsait değil. Yani akıl mantığı değil de hayal bile muvved edemeyece durumda o günkü şartlarda. İran, Roma bileksa. Ama Allah böyle buyuruyor. Hemen Cebelastan geldi, hadi getirdi. Subhilla, kullallahum ve marikel mülke. Hadi geldi. Habib Muhammed'in sen söyle, sensil habibim. Ey mülklerin gerçek sahibi maykana Allah'ım! Sen diye de mülkü verirsin, diye de geri alırsın. Öyle oldu az cemaatim gerçekten. Orada bulunan sahabeler, peygambenizden sonra orada bulunan sahabeler Şam'a gidince, Şam'ı görünce Hz. zamanında başlar allah Ekber, allah Ekber yine medayine girerken Orada bulunan sahabeler başlar tekbir almaya. Allah hep, Allah hepler. Deller ki, Ya Rabbi bak mucize göre burada. Ve adı cemaatimiz aşağı iki haftada kazıldı, hendekler kazıldı. Mevsimde kış o süre soğuk bir Medine'de. Çok soğukmuş. Bir de o süre Medine'de kıtlık var şimdi. Allah hekret etmedi Hep bir araya geliyor. Hep yaraya geliyor. Müslümanlar Hava iyice kararınca evine gidiyorlar. Sabrımızı erken kılıp hemen geliyorlar. Ama kahvaltı yapmak yok bu teremde. Öğle yemeği yok. Evine gidip akşam yemeği bulamıyor çok. Böyle. Bu şatır altında peygamber çalışıyor. Hendire kazılıp tam bitti. Kâfir Ruslai geldiler Geldi Geldiler avdasında. Tabii hiçbir şey görmüşler. Bir demeye durdular deve içten geçemiyor. At bunu atlayamıyor. insan altına kalkırsa berde ok atılıyor, taş atılıyor. Savunma savaşı yapılıyor. Bu şekilde üç haftaya kadar devam ettim az cemaatine. Açlık var tabi, susuzluk var. Geceleri korkun, soğuk oluyormuş o sene soğuk varmış fazlasıyla. Üzerine tabi yok bazı bir şey, ince bir şey girmişlerinde. Artık sahabe, kim alaka sahabeler? Kanları uyuştu, hareketsizlik hallerine kendine geldi. Hani savunma yapıyorlar. Bir de bunun ötesinde şimdi kabile kalmış yahut kabilesi ya. Bu kabile de bu durumu görünce fırsattan faydalanan diye o anlaşmayı bozuyor. Yahut kabilesi de beni Kole denen kabile de Medine'ye saldırma karar vermekte. Her nefes yapılıyor bu haber geldi. 10 bin kişi oklar nasıl yeryom oklar yeryom. Durum ok yayıyor. Saldırıyor. Ok atılıyor mu atılıyor. Onlar artık nefes alamıyorlar sabır? Öyle onlarla müdafaa ediyorlar. Bir de Yahudi ben Nadir kabilesinin de beni Kureyze'nin de anlaşmayı bozduğu Medine'nin saldırı habere gelince artık zirveye ulaştı artık. Yani. ulaştı. Tabii gerçek sahabi Müslümanlar, evet Allah Resulü'nü bize vaat etti. Ne yapacağız dediler böyle şey. Son gün oldu şimdi. Son gün oldu. Peygamber Efendimiz de iki namazını kılmıştı, oturmuştu. Toprak üzerine oturayamazdı. Mirakaba'nın peygamberi. Cebrail Resul'dan geldi. Peygamber baktı. Cebrail Resul geldi. Gülümsüyor Cebrail geldi mi, güzel haber. Sordu, Kardeşim, Cebrail, Hayrola, gülümsüyorsun, ne haber var? Ya Muhammed, Allah Teala, sizi imtihan etti burada, imtihan kazandınız burada. Az sonra, Allah size yardım edecek, zafer sizin olacak, az sonra. Hey ki kardeşim nasıl olacak bu zafer acaba? Nasıl olacak acaba başına? Bir sebep gerekli buna. Buradaki iki şey ile, biri Hendek öbür tarafında Hendek darbeye tabi, akıncıya tabi. Hendek öbür tarafında fırtın çıkacak, fırtın çıkacak, rüzgar kasırga olacak, kopacak. Ve mektele gelecekler oraya yardım etmeye gelecekler. Peygamberim esabı haber verdi. Eshabım size müjde veriyorum. Bana cevabı haber verdi. Bakın biraz daha karşıdan rüzgar başlayacak orada. Müşrik ordusu artık savaşı bırakmışlar. Develeri kesmişler. Kazanlara ateş yakmış, koymuş koymuşlar. Develetlerini kazanı koymuşlar. Ekmekleri bol. Hurmaları, hüzünleri, gıdaları bol. Develetleri bol. Bir de arada kadına getirmişler. Dehperi çalıyor kadına, onu elindirmek için onları. Şarapları da yanlara getirmişler. İç yiyecek, alim orada. Kapacaklar. Biraz sonra henden öbür tarafında hafif bir rüzgar başladı. Debur deniyor bu rüzgara. Battan gelen rüzgar bu. Helak ediyor onları. Battı tarafından rüzgar başladı ama rüzgar durmadan artırıyor gücünü, hızını. Rüzgar gücünü arttırıyor <gülüyor> muazzam Fırtınan çeken kasırga kopuyor. Yerdeki çakılla uşuyor. Çakılla yedi avı uşuyor. Böyle. Çadırları koptu. Havada balon uşuyor çadırlar. Develer altlarının gözlerine kumlar girdi oldu. E gözü yanan hayvanlar, ipini kopar hayvanlar kaçma başladılar. Kazanları devrildi. Artık göz görmüyor. Akşam karanlığında başlayınca melekler geldiler. Melekleri göremediler. Meleklerin sesini duyuyorlar ama meleklerin. Allah Allah'a melekler, melekler tabi sanki defem oluyormuş öyle korkuyorlar bir korku, panik geldi onlara. Artık tamamen bozgun oldu, bozgun. Düzen kayboldu. Kaşan kaşana devler meydanına dolaşıyorlar, altta dolaşıyorlar. E, kimse bizi görmüyor. Göz gözü görmüyor. Gözlerde de kum doldu hayvanların da. Artık kaşan kaşana Peygamber buradaki eshabına eshabın kim gidecek karşıya da o bize bizi bilgi getirecek biraz. Gözü görerek. E, sahabenin her bir yere gitmek istediler. Ama kenar gücü bulamadılar sahabeler. Artı aşık, suzursa uyuşmuşlar. Parmakları kımıldamıyor sahabeler. Öyle kalmışlar. Peygamber namaz kıldı. Yine tekrar sordu. Üçüncü üstüne Peygamber şöyle buyurdu. Ya Huzeyfe kalk sen gitme Huzeyfe şöyle diyor, ben daha böyle kalmak istedim ama kenobici bulamadım diyor. Öyle dedim, uğraştım, ayak alacak gücüm bulamadım diyor. Çok da soğukmuş. Ama Resulullah Aleyhisselam'da bana Huzeyfe kalkkum deyince Allah bana yine bir hayat üfledi sanki. Bana yine bir ruh verildi sanki. Bana can verildi. Diye. Hayata diyor. Sanki diyor, o anda diyor, bir hamamda sınıyorum. Öyle geliyor bana diyor başına giriyor, geliyor. Tabi haberi verdi. Hatta o akşam e aşağı yukarı 20 tane melekle görüşmüş o zamandan. At üzerinde görüşmüş. Melekleri görüp hali, hali gelmiş o anda. Meleklerle. Şimdi sabah oldu mu tabii. Biz de sabah uyurlar, da. Şimdi sabah oldu, güneş çıktı, hava açıldı, her taraf berrak oldu. Sabahımızı cemaate kılını verdiği de Müslümanlar karşıya geçtiler şimdi. Karşıya geçtiler. Tabi oradaki mallar ganimet oluyor. Yani savaş ganimet oluyor, helal oluyor bunlara. Orada. Develer toplandı. Erede toplandı. Orada herhalde develer kesildi orada. Orada bir ziyafet verildi Müslümanlara. Verildi. Peygamberler şöyle buyurdu sahabelere. Hesabım. Bu artık müşriklerin Medine münevere son saldırıları artık bu Son saldırılar bu tane kazanınız elhamdülillah zirveye ulaştı tabii stres korku. Bir tane kazanınız bu artık müşriklerin Medine'ye son saldırıları. Artık bundan sonra Medine'ye müşrikler saldıramayacaklar. Artık sıra bize geliyor. Artık Mühtemel ki elhamiz veriyor. Ertesi yıl Hudeybi'ye gidildi. Bekki'ye gidildi. Anlaşma yapılıyordu orada müşriklerle. Oğlan dönüldü. Hayber fethili. Hayber, hayber Medine'lilerin Şam yolu üzerinde. Hayber soh bir yer. Kuruması çok. Sebze, meyve olan yeri güzel bir Hayber. Fakat Yahudilerin hep de Hayber'de. Medine'lilerin kerevanı vuruyordu bunlar. Basme yapıyorlardı. Peygamber Hazreti bu defa Hayber'e gitti. Hayber fethedildi muhtemelen. Altıncı yılda Hayber fethedildi. Oradan dönüldü. Ertesi yıl ömrü yapıldı Mekke'ye mükeremede. Ertesi yıl, yani 28. yılda elhamdülillah Mekke'ye mükereme fetholundu muhtemelen. Mekke'ye mükereme. Mekke'nin Mek fethiyle Artık Arabistan'da Müslümanlığın devleti kanıttan Bütün kabileler artık her biri artık kabulündeler. Gerçekten Mekke mükerremenin fethi çok da duygusal oldu mu? Mekke'ye mükerremede işkence gören sahabeler oradan göçe zorlanan sahabeler bu defa 10.000 kişilik bir İslam ordusuyla ordusuyla elhamdülillah Mekke'ye girildi. Hem savaş da fazla olmadı. Böyle. Yani bir cephede hafif bir şey oldu. Savaş da fazla olmadı. 3 koldan Ekim-i girildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de deve üzerinde Mekke'ye girdiler. Peygamberimiz Beytullah Kabe'yi gördüğü anda karşıdan Peygamber tekbir aldı. Allahu Ekber Allah'a deyince on bin kişilik saber her biri de teypil alınca sanki meleklerde deprem oluyor. ilahi deprem oluyor. Manevi deprem oluyor. Peki mükeremede. Peygamber Aleyhisselatü'nün ziyaretleri hemen Kabe'ye tavaf etti muhteremler. Hatta peygamberimiz Kabe'ye tavaf ederken bir müşrik içine bir hançer bir kere kestikini anca saklamış. Peygamber yakışıp da ben bunu öldüreyim diye. Bu amaçla. Tamam Peygamber yakışacak bir anda Peygamber duruyor ona döndü. E, ne düşünüyorsun diye ne sen dedi Peygamberde. Yok ya bir şey ya Muhammed dedi. bir şey düşünmüyorum dedi. Taaf ediyorum dedi. Yok ne düşünüyorsun dedi. Yok bir şey deyince Peygamber dike sakladığın çıkar bakın manşerini çıkarınca. Deyenek bu işten vazgeçtiydi. O anda dedi ki ya razıdır Allah. Ben şu ana kadar müşriktim, İslam düşmanıydım. İnan dedim Resul Peygambersin dedi. O defan o da Müslüman oldu hacca matemiz. Mekke fetinde tamamlanınca Peygamber Efendimiz Hazretleri Safa tepesine çıkıp otururdu bunun üzerine İslam'a gelmek isteyenler, kendi gönüllü olarak gelmek isteyenler oraya gelmeye başladılar. Fevç fevç. Kur'an'da bulunan nasıl suresi var son süre? Evvaca diye geliyor orada böyle. velan buyuruyor, Habibim Muhammed'im o Mekke'nin fethi zamanı gele zaman insan göreceksin ki fevç fevç. Yani böyle tek tek bir grup grup İslam'a gelecekler. Allah bunu Peygamber'e vaat etmiştir Aslı suresinde. Bine bine de, Elhamdülillah. Belki fethi olunca bu ayet-i de sırrı anlaşmalarına çıktı. İslam'a gelmek isteyenler gönüllü olarak grup grup 50 kişi, 100 kişi, 60 kişi böyle grup grup geliyorlar Peygamberimize İslam'a geldiler. Ondan sonra kadınlar başlara gelmek peygamberlerine İslam'a geldiler. Tabi Elhamdülillah bir İslami inkılap oldu. Yani. İslam devrimi tamlanıyor orada. Artık İslam, Kabe beyt islamlaştı. Oradaki putrağı kırıldı elhamdülillah. Yalnız Ensar denen Medine Müslümanlar o anda üzülmeye başladılar. Değerli Müslümanlar seviniyorlar. Muhacirin coşuyorlar. Allah'a diye yanıyorlar. Mekkefet olundu yalnız Ensar denen Medine Müslümanlar onlar toplum kendine üzülme başladılar kenarlarında ne üzülüyorlar onlar şimdi şöyle düşünüyorlar diyor ki Müslüman da Ensar Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de doğdu Mekke'de büyüdü Mekkeli Eşim Mekke Mükerim'e feth oldu burası İslam ülkesi oldu peygamberimizin akrapların hepsi burada şimdi peygamber artık Medine'ye dönmez burada kalır biz de alıştık peygamberimizin sohbetine alıştık peygambersiz Medine nasıl giderdi biz şimdi o boşluk nasıl doldururuz, Boş doldururuz. yani peygamberimizden bir yoksun olma peygambersiz kalma ensarı üzüyor ağlama başlıyorlar kenarlarında Cebrahisselam geldi. Ya Muhammed durum böyle böyle. Git onları teselli et. Hemen peygamber yanına geldi. Hepsi gözleri yaşlı, hüzünlü, mahzun başları önünde. <gülüyor> Hesabım, niye bu şey üzülüyorsunuz? Bak Mekke'i fethettik elhamdülillah. Ya Resulallah. Mekke'i fethettik ama ya Resulallah. Ya seni kaybedersek, sen şimdi burada kalırsan, Medine'ye gelmezsen biz nasıl o boşluğa oluruz yarası Allah? Nasıl vicdansız dururuz yarası Allah? Demem bu ki bizim measta bu. Hayatım hem altımsı olacak bu Yani döneceğim, hayatım orada olacak, ölümüm de mezarım da orada olacak bu insanlarınla. Bunlar tabi bunlar sevgimdirler. Bir de alcamat Peygamberimizin tabuk seferi vardır. Tabu konuğuna girmeyeceğim. Çok ağır, uzun bir konu tabuk seferi ki. Bu Tevuk Seferi Roma devletine karar olan bir gösteriyor. Roma'ya karşı meydana okuma oldu böyle. Hatta Roma ordusu çıkıp savaşamadı, peygamberimizi savaşamadı. Yani küçük bir kabile devletinden dünya devletine 9 yılda ulaşıldı. Ve bundan sonra inşallah haftaya nasıl bolsa az cemaatimiz peygamberimizin veda hacı ve peygamberimizin en acı olan vefat meselesi Lillahirrahmanirrahim.